İzal Rozental ile haftanın karikatürleri Günaydın İzal, merhabalar. Günaydın Ömer Hocam. Günaydın. Özgeç, günaydın. Herkese günaydın. iyi haftalar diliyorum. Ee, karikatürleri soracaksınız değil mi? Evet, evet. Karikatürleri evet. soracağız. Heyecan içindeyiz. <gülüyor> ben de öyle. Efendim, geçen hafta salı günü. Ee, dünya tarihi bakımından muazzam bir şey oldu. Çok önemli bir şey oldu. Ee, siz atladınız galiba. Sekiz milyarıncı kişi, insan, evet. insanoğlu dünyaya geldi. Birleşmiş Milletler dünya nüfusunun 15 Kasım salı günü 8 milyara ulaştığını açıkladı. Yani atladık evet. Hep takip ettiğimiz bir şeydir ama Değil mi? Değil mi? Ben sizi hep takip ettiğim için atladığınızı fark ettim ve hemen olayın üstüne atladım. Şimdi <gülüyor> küresel nüfusa sadece son 11 yılda 1 milyar insan eklenmiş. Yani Bazıları yazmışlar ne olacak diyorlar. Hepi topu 8 milyar insan koca kürenin üzerinde sadece bir kilometre küplük bir alanı kaplıyormuş. 8 milyar insan gezegende bir kilometre küplük alan. Şimdi ben baktım araştırdım dünyamızın hacmi e, hakikaten okumakta zorlandım. Daha doğrusu okuyamadım e, bu sayıyı ve bir okuma programını e, bulup okuttum. Şimdi sayısı şöyle bakın e, okuyacağım şimdi e, kaç kilometre küpmüş bizim dünyamız 18 18 seks, trilyon 828 kentri 413 katrilyon 101 trilyon 82 milyar 841 milyon 310 bin kilometre küp tekrarlıyor mu? <gülüyor> hayır. hayır. <gülüyor> Sonu <gülüyor> geliyor programın. <gülüyor> yani gezegen o kadar büyük ki bunun içinde bir kilometre küflük insan yığına yani uzaydan baktığınızda veya yukarıdan görünmez bile. E, fakat e, karikatürcü Deren, e, Aden diye imzalıyor karikatürlerini. Bu orantıyı görmezden gelmiş. E, Aden'in karikatüründe kocaman bir adam görüyoruz. Adeta böyle bir Yumurta e, misali yumurta gibi çatırdamakta olan dünyanın tepesine çökmüş adam. Ve oturduğu yerden o yedi kıtayı e, tıka basa dolduran insan kalabalığına bakarak kızgın bir şekilde de sitem ediyor bu adam. Sekiz milyar diyor. Çok yer kaplıyorsunuz. Kaynaklar tükeniyor. Artık sürdürülebilir değil. Adam haklı. Yani kendisi kocaman ama <gülüyor> millet, millet kalamalık değil mi? Evet. Yani e, o 7 milyardan 8 milyona e, yükselilen sürede e, 11 yılda e, nüfus artışının büyük çoğunluğu alt, orta ve düşük gelirli ülkelerde meydana gelmiş. Yani sadece 250 milyonluk artış üst, orta ve yüksek gelirli ülkelerde gerçekleşmiş. Adam çok az. Doğu, doğum oranları sürekli düşüyor dünya genelinde. Evet. Ama evet, evet. ömür uzuyor. <gülüyor> bunu, bunu, bunu, <gülüyor> bunu, bunu dert edenler var. Ya, uzuyor, de... çok uzuyor. Yani Ölmüyor insanlar öyle kolay kolay. Bir de e, normalde diğer bütün türlerde biliyorsunuz doğum sırasında çok ölüm olur. İnsan evet. türü içinde aslında sağlık sistemi gelişmezden önce öyleydi. Bir de çocuk ölümleri çok ciddi azalmış durumda. Tabii. Ee, doğal kaynaklar da eşit bir şekilde kullanılıyor tabii. Tabii ee... tabii muhakkak. <gülüyor> Değil mi? karikatür programındayız unutmayalım ee, iklim krizi savaşlar nedeniyle e, gerçekleşen göçler e, iyi geliyor e, şiddete falan ayrımcılığa hiçbir etkisi yok e, yani neyse 100 milyondan fazla kişi zorla yerinden edilmiş durumda e, kilometre küpe vurunca hiçbir şey etmiyor ama nedense e, herkes bu durumdan yani Düşünenler rahatsızlar. İzninizle ben Kovp 27 ile devam edeceğim. Şimdiki karikatürcümüz New Yorker ve Mad gibi dergilerin çizerlerinden ünlü bir çizer Peter Cooper. Kendisinin Instagram'da bir sayfası var Cooper Art diye. Bir de Twitter'dan da son paylaştığı bir karikatüründe petrol ve gaz lobicilerine teşekkür etmiş. Onların sayesinde konferansın e, hız göstergesinde tek bir ibre hareket etmiş gibi görünüyor diye yazmış karikatürün üzerine. Ayrıca karikatüre bakalım. E, Cooper'ın e, çoğu karikatüründe olduğu gibi bu karikatürde de dört kare var, dört kareden oluşuyor. İlk üç karede konferanstaki bazı konuşmacıları e, kürsünün başında konuşurken görüyoruz. Ee, ne söylediklerini her konuşması, her konuşmacının ağzından çıkan iki adet konuşma balonu var. Ee, o balonun içindeki çizimlerden anlıyoruz. Yani söz yok karikatürde. İlk kare, e, karedeki konuşmacı heyecanla e, orman yangınlarını anlatıyor. Ve ağzından ilk, e, çıkan ilk balonda da alevler içinde bir orman görüyoruz. İkinci konuşma balonunda ise bu konuşmacının e, fabrika bacaları var ve onun üzerine de kocaman kırmızı bir çarpı çekmiş. Yani fosil yakıtlarla çalışan fabrikalara son verilmeli falan filan diye böyle konuşuyor herhalde. Yandaki karede ikinci konuşmacı o da kuraklığa dikkat çekmiş. Petrol sondajına son verilmeli diyor. Ağzından çıkan birinci balonda kurumuş toprağın üzerinde bir manda Kafası iskeleti var bildiğimiz bir kişidir o da kuraklığı gösteren. İkinci balonda ise sondaj aracının üzerine kocaman bir çarpı konmuş onun da kırmızı bir çarpı işaretli. Üçüncü kareye geçiyoruz. Buradaki konuşmacı ise yenilenebilir enerji kaynaklarını anlatıyor herhalde ki ağzından çıkan konuşma balonlarından soldakinde rüzgar değinmenlerini sağdakinde ise güneş panellerini görüyoruz. O da sakin bir şekilde işte çözüm öneriyor falan filan. Dördüncü ve son kareye geldiğimizde diğerlerinden biraz farklı bu kare. İlk üç karede konuşmacıları ve konuşma kürsüsü üstlerinde sadece COP27, Mısır Mısır 2022 ibaresini görüyorduk. Dördüncü karede ise bu kez kürsünün alt bölümünü görüyoruz. Altta e, bütün uluslararası konferanslarda, toplantılarda olduğu gibi e, sponsorların logoları yapıştırılmış, e, çakılmış. Kimler yok o logoların arasında? İşte okuyalım bakalım. Shell var, Total, BP, Chevron, PetroChina'yı görüyorum. İşte Petrobras, Eni, hatta Gazprom bile var. E, fakat karikatür bununla bitmiyor tabii. Bu kürsünün bir de ilginç formu var. Ee, şeklen bir benzin pompasını andırıyor hürsünün al kısmı. Eminim. Hatta evet yan tarafına bir de benzin hortumu takılmış. Yani konuşmalar herhalde konuşmacılar konuşmaktan yorulduklarında yakıt fiyesi falan yapabiliyorlar. Dinleyiciler de arada araçlarına yakıt falan dolduruyorlar herhalde yani. Karikatür işte tamam. <gülüyor> Ama George Monbihan'ın da biraz önce okuduğumuz son yazısında şey diyor yani bir politikacının gücü ele geçirmesinin en kolay yolu gücü zaten elinde bulunduranlara, gücü seçimlerin ötesine gidenlere, petrol ağlarına, medya ağlarına, şirketlere ve finans piyasalarına hitap etmek olduğunu biliyoruz ve tamamen şeyden tasarlanmış başarısızlıktan sonra öğrendikleri ders de vardı. Baş sallarsınız bu konferanslarda. Evet. Ve ondan sonra da alkış tutarsınız. Yolunuza devam edersiniz demeye getiriyordu. Bir ölüm tarikatı yarattılar diye bahsediyordu. Bu arada evet. Gerçekle herhangi bir ilgisi yoktur, George Mallory. Tahminim. Evet. Karikatür daha gerçek. George Mallory bir karikatürist değil ne yazık. Değil, değil, değil, değil. Evet. değil. <gülüyor> Aslında şey, Peter Cooper karikatürün altına da minicik böyle bu konferansa katılan petrol ve gaz endüstri, endüstrileri lobici sayısının. 636, evet 636 lobiciyle ile bir önceki konferansa göre yüzde 25 arttığını da belirtmiş. Yani e, ne diyor John Trump diyor Bence şahane e, şan, konuşmalar da yaptılar bizde yerlerde. Ama Şahmerşehin e, turistik cazibesine de kapılmışlardır muhtemelen. Denize falan da girmişlerdir. Eminim. Yani çok. E, bir evet yani diyor, <gülüyor> diyor ki spornızı öylelik tehditleri ortadan kaldırmak istiyorsanız politikacılardan bahsediyor tehditleri yöneltenlere ha baş sallarsınız gülümsersiniz toplum içinde de doğru şeyleri söylersiniz ardından kapalı kapılar ardında herhangi bir etkili önlem alınmasını engellersiniz daha yoksulluk ülkelere iklim bozulmasına sanki böyle bir şey mümkünmüş gibi uyum sağlamalarına yardımcı olmak için söz verdikleri parayı bile ödemeye niyetleri yoktu diyor. Evet. evet. Durum böyle. E, peki o zaman e, sizi distopya'ya davet edeyim. E, Hollandalı karikatürcü Arendt Van Dam O bize gelecekten bir görüntü sunmuş e, karikatüründe. E, yıl kaç bilmiyorum ama e, bir takım insanlar Loon gemisine benzeyen bir gemiye binmişler. Çevreyi inceliyorlar. E, gemi her ne kadar Nuh'un gemisine benziyorsa da böyle türde içinde çayvan yok. Genelde hayvanlar olur biliyorsun çift, çift çift böyle. Burada yok. Burada sadece insanlar var. Deniz de çok sakin yani tufan bitmiş galiba fırtına dinmiş. Hatta sular yavaş yavaş çekilmeye başlamış. başlamıştı? E, bazı piramitlerin tepeleri görünüyor. Ya da belki e, tam aksine sular yükselmeye devam ediyor, onu bilemiyorum. E, bir müddet sonra belki de piramitler de tamamen suların içine gömülüp kaybolacak. Fakat kesin olan bir şey varsa karikatürde buranın mısır olduğu. Çünkü e, geminin içindeki bir kişilerden biri, belki bir rehber, e, gemideki diğer e, yolculara bilgi veriyor. Şöyle diyor. 2022 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı burada, Mısır'da düzenlenmişti, diyor. Hakikaten, <gülüyor> evet, ne kadar geçmiş 2022'den bu karikatürün yılına bilmiyorum ama ortalama deniz seviyesi 1880'li yıllardan bu yana 20 santim yükselmiş, bu bir gerçek. Ee, ve bütün bu, bu büyük kısımda son yıllarda gerçekleşmiş. Yani iklim değişikliği, buzulların erimesi falan filan. Ee, hafta içinde çok ilginç bir video izledim. Ee, Ömer Madra iletti. <gülüyor> büyük okyanusta Polinezya'da yer alan e, bir me mercan takım adaları e, Tuvalu. ülkesi Tuvalu. Tuvalu krallığının hazırladığı bir videoydu bu. Ee, Tuval Krallığı, Monte Carlo ve Vatikan'dan biraz büyük, azıcık büyük bir ülke. De... Yahu Yahudi Cumhuriyeti dünyanın en genç demokrasilerinden biri. Ben ben krallık diye biliyorum. Belki Cumhuriyet cumhuri Krallığı yani Cumhuriyet Krallığıdır. <gülüyor> <Olur mu>? <gülüyor> <gülüyor> Neyse Cumhuriyet, Tuval Cumhuriyeti. Ee... Deniz seviyesinden sadece 5 metre yükseklikteymiş ve gerçekten hayati bir tehdit, tehdit oluşuyor orada. Ee, eğer küresel ısınma e, bir derece daha artarsa Tuvalu kalmayacak. Yani şimdiden e, halk e, vatandaşları e, Avustralya ve Yeni Zelanda'ya göç etmeye başlamışlar. E, Videoda enteresan olan e, Tuvalu Adalet Bakanı'ydı. Simon Kofi, e, kürsüsünün başında ülkeyi tanıtıyor. Ve bulunduğu yerin küçük bir adacık olduğunu söylerken kamera giderek Simon Kofi'den uzaklaşıyor. O zaman anlıyoruz ki dijital teknolojiyle yapılmış sanal bir adacık bu. Ve şöyle diyor Kofi, ülkemizin en küçük adacığı olan Teafualliku adacığı ülkemizin kaybedilen ilk parçası. Yani dijital olarak yeniden yarattığımız bu ilk ada diyor. Acil küresel iklim eylemi olmazsa Tuvalonun tamamı da sadece burada yani dijital e, olarak sanal olarak var olacak diyor. Çok etkileyiciydi gerçekten e, çarpıcı bir videoydu bu. Mesela. Siz siz herhalde Tuvalonu Birleşik Krallıktan bağımsızlığını kazandı ve hala işte Birleşik Krallığa bir yönüyle bağlı olduğu için karıştırılmış olabilirsiniz. Ee, belki de belki de olabilir. Doğal krallık değil de Birleşik Krallık. Tamam. Sembolik olarak hala ülkenin işte başkanı bu Kanada vesaire falan da öyle ya. Anladım. O zaman e, cumhuriyet olmuş, bağımsızlığı kazanmış ve e, bir müddet ya sonra da... nüfuslu üçüncü ülkesi. Bir, bir müddet sonra Ama da yine Aslan bir var. Dayanışma evet. kültürü, birleşik kültürü. Yani açık kitapta ALOFA maddesinde birazcık söylemiştik, belirtiyorduk. Yani şey tuvalıda gündüzleri meclis binası olarak kullanılan açık duvarlı sazlık pale kaupule e, binası geceleri adanın başlıca parti mekanı haline dönüşüyor. <gülüyor> En iyi erkekler, en iri erkekler güçlü elleriyle vurdukları davulları, sadaları, adaları ağır bir ritme dolanırken etraflarındaki dansçılar da bedenlerini mükemmel bir zamanlamayla hareket ettiriyorlarmış. Pandanus yaprağından etekler, kızlar da kadınların üstünde narin kırmızı beyaz bluzla, erkeklerin çoğunun göğüsleri çıplak, ki muz yapraklı. <gülüyor> Durum böyle, yani meclisinde... <gülüyor> Eğlence aynı binada gerçekleşiyor. Demokrasi böyle bir şey işte. Ama çok güzel bir tanıtım bu şimdi. Ee, hazır vatandaşları da terk ediyorken e, herhalde emlak fiyatları falan da e, düşmüştür. Evet. Acaba hep birlikte oraya mı gitsik? <gülüyor> yani zaten bizim Tuvalu'da dilinde diyor e, Alofa şarkısıyla dans ediyorlar demiş. İzleyen birisi gazeteci. Bizim Tuvaluca da hem aşk hem de varoluş anlamına gelir Alof'a demiş. Adaların güzelliğini övmek için dans ediyorlar. Anlamı şu. Hepimiz bir kulübenin çatısı altında bir araya gelir bir arada yaşarız demişler. Ne güzel değil, <gülüyor> değil mi? Harika. <gülüyor> ama ya, ama yani 1880'lerden bu, bu yana sadece 20 cm yükselmiş. Bu, çok büyük kıyamet koparıyorlar ya. 20 santim nedir? Bot giyersiniz. <gülüyor> Devam ama 1880'den bu yana bilmiyorum ölçüm e, ne kadar da bir yapılıyor ama son yıllarda bu 20 santim e, deniyor. Evet. E, şey, abartı evet. bunlar. Hep abartı. En abartı. Bir ya. Orta mesaj zaten 2 metre yüksekliğinde en yüksek evet. 7 metre. 5 Be metre. Ha, belki ortalaması oluyor 5 metre evet. <gülüyor> ülkenin. Evet. Peki. Biz onları kendi kaderlerine bırakıp e dünya turumuza <gülüyor> devam edelim. Bırakmayın Üzerine. diyorlar gerçi onlara ama. <gülüyor> evet. <gülüyor> Abi, yani de şey işte. diyorlar tabii. O, da, yani tuvalı gidiyor tabii ama ilk giden e, o olsa bile son giden o olmayacak diyorlar. Başka ülkeler de gelecek peşinden demişler. Ne kadar doğru söylüyorlar bilmiyorum. Vallahi Ben Hollanda'dan şüpheleniyorum biraz yani. Neyse. <gülüyor> Göreceğiz. Yok. Belki de göremeyeceğiz. Büyümdür. <gülüyor> Neyse. Ee, şimdi geçen hafta şahane şeyde dünya kriziyle falan boğuşurken dünya bir başka kriz daha. Büyük bir kriz daha atlattı aslında. Hepimize geçmiş olsun. Ee, füze krizinden söz ediyorum tabii. Ee, Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Zevodov köyüne kaynağı bilinmeyen bir füze düştü ama biliniyor artık. İki kişi de hayatını kaybetti. Kim atmıştı füzeyi? Çok tartışıldı. Ruslar mı? Ukrayna mı? Yoksa bir ihtimal Belarus'tan mı geliyordu falan? Füze Rusya'nın olsaydı sorun tabii ki çok büyüyecekti. Allah'tan müjde çok gecikmeden geldi ve füzenin Ukrayna'dan atıldığı belirlendi. Hepimiz de çok derin bir nefes aldık. Evet. Ee, karikatürcü, Fransız karikatürcü Sanaga da bu durumu aynen e, resmetti. Ee, olayı yerinde. Ee, karikatürde böyle serseri füzenin düşmüş olduğu yeri görüyoruz. Starların ortasında. Kocaman bir çukur açılmış. Arkada bir traktör var. Onun çektiği araç ters dönmüş. Çekilmiş. Ee, Şukurun üzerinden hala duman tutuyor falan filan ee, ve ortasından da o düşen füzenin e, kıç kısmını, arka kısmını görüyoruz. Ve bu çukurun başında aşağıda, e, aşağıdaki e, çukurun dibindekilere neşeyle seslenen, daha doğrusu müjdeyi ileten bir adam var. İyi haber diyor. İyi haber şu ki füze Rusya'nın değil Ukrayna'nınmış diyor. Ardından da devam ediyor iyi haberi. Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatmayacaksınız. Aşağıdan da ses cevap geliyor. Harika. <gülüyor> Kraten <Kraliğin İşte>. dibinden. <gülüyor> evet. Şukurun dibinden harika diyor. Çok mutlu. Şey ama iki kişi gitmiş. Eee bak oluyor gidenlere. Bu da başka türden bir piyango. Ee, evet. Polonyalıların, Polonyalı köylülerin tepesine inen. Bu arada bizim kilise de Gaziantep'te de e, roketler düşüyormuş e, fada. Fakat herhalde bunlar dünya savaşı başlatacak kadar güçlü değiller yani. Değil mi? Anlaması. Rusya'dan falan ses çıkmadığına göre. Evet. Ee, neyse. Ee, İran'la devam etmek istiyorum. İran'da Masamili'nin e, hayatını kaybetmesi sonrası başlayan o protestolara e, katılanlar, katılan gençler ve isyan e, çıkarmakla suçlanan çok sayıda göstericinin yargılanmasına devam ediliyor. Ve geçen hafta Tahran Devrim Mahkemesi bir kişiye daha İdam cezası verdi. Ee, bu karikatürü Asad Bina Kahi e, çizdi. Asad Bina Kahi e, İran'da tanınmış bir karikatürist ve grafik tasarımcı. Animasyon filmleri de e, yapmış kendisi. Yapmaya da devam ediyor. Halen Almanya'da yaşıyor. E, ama birkaç yıllarınca yıl sıra kadar da Tahran Üniversitesi'nde animasyon dersleri veriyordu. E, kah'i e, İranlı protestocu gençleri çizmiş. Karikatürün e, sağ tarafında ayakta bekleyen kalabalık bir grup e, genç görüyoruz. E, hepsinin ortak yanı elleri e, kelepçeli, kolları bağlı fakat yüzleri gülümsüyor. E, gülümseyerek sevimli bir şekilde bakıyorlar. Karşılarındaki böyle uzun cübbeli, beyaz sakallı, sarıklı molla. Ee, mola büyük bir ciddiyette elindeki uzun bir fermanı okuyor ee, şeyden kağıttan İşte bu e, fermandan da aşağıya yere doğru kan da görüyoruz yani korkunç bir görüntü o molanın görüntüsü ee, gençlerin o elleri kolları bağlı gençlerin tepesinde ise e, yukarıdan aşağı sallanan kalın ipler var idam e, şeyleri urganları bunlar Buna rağmen gençler gülümşüyor, çok neşeliler sanki. Peki neden gülüyorlar? Bu çünkü kanlı idam fermanını okuyan molların tam arkasında çocuk sayılacak yaşta iki iki tane genç kız var. Onları görüyoruz. Bu kızlardan biri arkadaşının omuzuna tırmanmış, ellerinde molların sarığına doğru şöyle uzatmış. Yani dit, dit. Diğeri böyle gençlere susun işareti yaparken anlaşılan o bir hamleyle Molla'nın kafasındaki sarı uçuracak. Evet, yani zaten öyle bir uygulama var şimdi. Değil de, mi? Bir anda dolaşıyoruz. Evet. Bir Sanki çok... oyun oynuyor gibiler. Evet yani. oynuyor. Evet çok iyi. Esad Bina Hani galiba okunuyor. Esad Bina Hani evet. evet. Ben Kani diyordum değil mi? Hani. şey evet. okunmuyor. Evet, evet. Esad Bina Hani. Evet, çarpıcı bir kariyer. Ee, yani durumda ciddi Iranda. Ee, yani e, şey e, Meclisteki 227 milletvekili imzasıyla e, bu e, şeylere göstericiler hakkında idam cezasına uygulanmasını önleyen bildiri de yayınlandı. <gülüyor> ee, ama yani bu... devam ediyor. İşte devrimci kalkışma her tarafında yayılarak devam ediyor. Tabii. Evet. Yeni evet. bir şey değil zaten İran halkı açısından bu idamlar vesaire. En son 5 kişiye çıktı bu son gösterilerde idam Öyle kararı mi? verilenler. Evet. Geçen hafta 3 yani... kişiye daha verildi. Önceden de 2 vardı, 5 oldu. Şimdi Bina Ani'nin karikatürüne kara mizah deyip geçmemek lazım bence. Ee, İranlı devrimci gençler bütün dünyadan destek bekliyorlar. Yani paylaşımlarında da e, sürekli ne olup destek verin, e, destekleyin diyorlar. Ama dışarıdan gelen destek ne kadar yardımcı olur onu da bilemiyorum. Cesaret verir ancak. E, başka bir şey değil sanki. E, peki e, dünya turumuzda e, kadar geçeceğim de oraya geçmeden Türkiye'de çok kısa bir mola vermek istiyorum. E, şimdiki karikatür geçen haftaki Leman dergisinden e, Sefer Selvi'nin bir e, çizimi bu. E, fakat bu kez e, karikatürü anlatmadan önce basından çıkan bir e, haberi okuyacağım. Kısa bir haber. E, her ay yaptığı gibi Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Ekim 2022 basın özgürlüğü raporunu açıkladı geçen hafta. Çakır Özer'in raporuna göre Ekim ayında aralarında İsmail Saymaz, Can Ataklı, Celen Sözeri, Hayri Tümç, Sibel bir taşında bulunduğu onlarca gazeteci haklarındaki yargılama süreçleri kapsamında 60 kez hakim karşısına çıkmış. 9 gazeteci tutuklanırken 5 gazeteci hapis cezasına çarptırıldı. E, Ekim ayında haber takipi sırasında gazeteciler polis tarafından da darp edildi ve radyo ve televizyon üst kurulu e, kanallara ceza vermeyi sürdürdü. Haber bu. E, bilmediğimiz bir şey değil. Sefer Selvi, Levan'da çıkan karikatüründe e, bir mahkeme salonunu çizmiş bize. İçerisi kalabalık mı kalabalık, hıcağınç dolu, iğne alsanız yere düşmeyecek, yargıç deseniz çok öfkeli. Hışımla oturduğu yerden şöyle bir doğruluyor ve parmağını da ileri doğru uzatarak bağırıyor. Böyle. Lütfen salonu boşaltın. Sadece sanık gazeteciler kalsın. Önlerden biri e, fotoğraf makinesi de boynunda asılmış e, gazeteci yanıtlıyor e, hakime. Hepimiz sanığız hakim bey. Ayşe. Malumun ilanı gibi bir karikatür yani. işte bu da bu, bu, bu karaniza işte değil mi? Ya ya Bek yani. gülmemiz bekleniyor ama öyle bir olmuyor olmuyor gülemiyoruz. Peki e, Katar'da gülerim ama Yani ha, gülerim. Şimdi, şimdi geçen hafta olduğu gibi yine sporla sonlandırmak istiyorum e, programımızı konuğumuz tabii ki Katar'da e, dün başlama vuruşu yapılan Dünya Kupası Şapat e, Le Canaron de Fransa'da e, yayınlanan karikatüründe Kadar'daki yeni stadlardan birinden canlı yayın yapmakta olan bir spikeri çizmiş. Ve spiker şöyle bir anons geçiyor izleyenlere. Kısa bir insan hakları arasından sonra yeniden birlikteyiz diyor. <gülüyor> yani ne demek istiyor acaba? Yani Patrick Şapat benim yorumum bence insan haklarını konuştuk yeterince. Şimdi artık maç izleyelim değil mi? Zaten şey de öyle diyor federasyon başkanı da açıkça öyle evet. Ben izlememekten yanayım yani FIFA belgeselinin bazı bölümlerini bir kez daha izledim iyice evet. Yani anlamak için. Ee, yani bilmiyorum izlesem bile reklamlara bakmayacağım. <gülüyor> Şimdi Portekizli karikatürcü Daniel Garcia da e, bence o da bu FIFA belgeselini izlemiş ki değişik bir karikatür çizdi. Değişik diyorum çünkü e, hafta boyu... E, Gerçekten Katar'ı eleştiren e, ve yağmur gibi yağan karikatürlerde hep aynı tema vardı. Kuru kafa e, şeklindeki böyle futbol topları, tabut şeklinde kupalar falan filan. E, hepsi de e, Katar'da kupayı hazırlanma süresince işlenen insan hakları ihlallerini e, eleştirme amacıyla e, çiziliyor tabii. E, Daniel Garcia'da siyasi, kültürel ve insan, insani sorunları sıklıkla işleyen bir karikatürcü. Karikatürleriyle ekspresste, Frankfurt, Almanya, Zeitung'da e, falan yayınlanıyor. National Geographic, Newsweek'te de var. E, son karikatüründe ise e, çok hoş, çok güzel bir otomatik çamaşır makinesi. Tam otomatik çamaşır makinesi çizdi. Makinanın markası, merak ediyorsunuz, Katar 2022. 2022 modeli herhalde. Üzerinde böyle altın renginde ünlü dünya kupası duruyor. İçinde ise makinenin, çamaşır makinesinin yıkanmakta olan e, bazı çamaşırlar var. Onları cam e, pencereden görebiliyoruz. Neler atılmış mesela makineye? İşte turuncu renkte bir işçi bareti. Sarı renkte pardon herhalde sarı. sarı. Bir, evet bir gökkuşağı bayrağı var her nedense. E, bir, bir, bir dolar baknotu var, baknotlar var herhalde onlar da yıkanıyor. Allah Allah. Ee, kadını temsil eden, ucunda artı bulunan, e, pembe renkli bir venüs simgesi. Ee, görebildiklerim e, bunlardan ibaret şimdilik. Bir de içeride fonda ağır basan bir kırmızı renk var ki onun ne olduğunu tam anlayamadım. Kan olabilir çünkü makinenin dışına da aşağıdan böyle sızıyor bu kırmızı sızı. Ne alaka? Yani, ne alaka. Sızıyor. Evet. Evet. Yani hangi yıkama programının kullanıldığı ise en güzel tarafı orası makinenin ışıklı göstergesinde yazıyor hangi program olduğunu. Ben, ben de çok çamaşır e, yıkadığım için özellikle pandemi döneminde bu makinaları falan iyi biliyorum. Bu yıkama <gülüyor> programının adı FIFA. Atın kirli çamaşırlarınızı Katar 2022'ye FIFA hepsini tertemiz yapsın. Ja, merhaba. <gülüyor> <Evet. gülüyor> <Evet, gülüyor> <şasın gülüyor> futbol. <gülüyor> sports Washing diyorlardı zaten bu tam onu tanımlamış. Şey. Evet, evet. ama Evet Evet böyle süreyi de açtık birazcık şey hemen şey özür diliyorum yani özür diliyorum bizim <gülüyor> yüzümüzden oldu benim yani daha çok seçme konusunda çok zorluk var gene ama benim önerim bu sonuncu Katar lava lavaj makinesi ee, evet, Katar e, olabilir yani. bunu ben, ben de gitmeyi düşünüyorum Katar'a Futbol futbol şey, maç, <gülüyor> şey, e, Şamashirikam pardon. <gülüyor> Eğer itiraz yoksa bunu seçelim. Tamam, Tamamdır. Tamam. Nasıl olabilir ki? İtiraz. <gülüyor> <gülüyor> Peki, çok teşekkürler güzel. Görüşmeler. İyi haftalar, iyi yayınlar diyorum. Ee, görüşmek üzere. Görüşmek hoşçakalın. üzere. Hoşçakalın.